Bismillahirrahmanirrahim. Başlam inşallah konumuz Rum Suresi'ndeki mucize. Kur'an-ı Kerim Allah kelamı olduğu için geleşanıyor. E mucizedir. Fakat özellikle bu mübarek sureye baş ayet-i kerimelerin ayrı bir özelliği var. Allah Teala mealen bizleri görüyor bu söresinde. Eşşeriniz billah, ismi rrahman rahim. Elif La mim. Bunlara hurufu mukatta deniyor. Yani kesik okudan harfler. Bunlara bazı müfessirler anlamlar vermek çalışmışlar ama yine sonunda Allahu alem demişti her biri de. Yani buradaki asıl anlam bunu Allah-u Teala bilir. Bu Allah ile peygamber arasında bir tabi şifredir. Ve arkadan Mevlam şöyle buyuruyor Rum'u Rumlar mağlup olundu. Rum peygamberimizin zamanında o dönemde yeryüzünde iki güç vardı. Yani Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin e, özellikle Mekke döneminde dünyada iki süper güç vardı. Biri batıda Doğu Roma İmparatorluğu yani Bizans İmparatorluğu vardı. İkincisi doğuda İran Sarsani Devleti vardı. İşte o dönemde dünyayı büyükki dev, süper güç paraşmışlardı. Ardana bazen savaş da olurdu. Bazen biri, bazen öbürü kazanırdı. Fakat bu savaşlar pek sonuç alınmaz ama bu savaşlardan. Fakat miladi 613 yılında İranlılar Roma'ya saldırdılar. Bu saldırıda tabi ikisi de dev süper güç ikisi de çok kanlı savaşlar oldu. İşte bu savaşta Roma devleti tamamen hezimete oldu, Bozguna uğradı. Kuran-ı Kerim'de acaba bu konu neye geliyor acaba? allah Teala acaba bizlere bu konuyu neden bildirdi? Roma ile İran arasındaki savaş Mekke mükerremeye ulaştığı zaman Mekke'de bulunan müşrikler, Allah'a şirk koşanlar, bu da tapınanlar, İslam düşmanları kendi akıllarınca buna sevindiler. Yine bunu kendi açısından sanki iyiye yorumladılar. Onların yorumu şöyle idi. İran'da onlar gibi putperest. Yani o dönemki İran o dönemki İran ateşperestti. Ateşlere tapınırlardı. Yani putperest açıkça. Yine o Mekke müşriklerinin yorum ve görüşüne göre bilanslar hansılar Romalılarda eğli kitap idi. Yani bir kitapları vardı. Şimdi şöyle yorumladı buna Mekke müşrikleri. Müşrik olan puta tapan İranlılar Romalıları mağlup ettiğine göre biz dediler, her zaman dediler Müslümanları mağlup ederiz dediler. Hatta bunun üzerine bir de münavebe oldu. Yani bir bahse girişme oldu. Bu konuda o konuyu sonra inşallah tekrar döneceğim. Önce inşallah ayet ah bakalım. Allah-u Teala bir Zira buyuruyor gulübeti rumu rum yani romalılar roma devleti mevlup olundu yenildi yani hizmeti uğradı fi ednel eruldih yerin en yakın yerinde yani arabistana en yakın noktada savaş oldu ki ürdün civarlarında o dönemde çünkü mısır Suriye, Ürdün, Filistin, Anadolu'nun tamamı Roma devletine idi. Irak'ın çoğunluğu diğer doğu tarafı da İran'a aitti. İşte bu nedenle Arabistan'a en yakın yer olan Ürdün çevresinde bu iki dev güç, muazzam bir o iki ordu burada çarpıştılar. Bu savaş sonucunda İran üstün geldi ama fakat Romalılar tamamen bozuldular askerleri, kaçıştılar. Ve İran birlikleri yürüyerek yani işgal devam ederek Lürdünün tamamını Suriye'nin tamamını Filistin'in tamamını Mısır'ın tamamını aldılar ve bir kolda Anadolu'dan İstanbul'a doğru yürüdüler. İran orduları boğaza geldi. Haliçkırist'e kadar geldi. Artık İstanbul suları kuşatıldı. İstanbul'un düşmesi artık aşağı yukarı kesinleşti. İran ordusu tamamen bozuldu. Pek çokları kılıçtan geçirildi. O günkü İran derdi gerçekten çok muazzam bir kan döktü. Bu durumda o günkü Roma İmparatoru direkt denen kişi artık İstanbul'u tahtını tacını kurtarmak amacıyla elçiler gönderdiği İran komutanına her türlü şartları kabul edeceğim yeterli ki barış olsun İstanbul'u suları zorlamayın diye rica'yı gönderdi. Ve sonuçta şu şekilde bir harf tazminatı ortaya kondu. Bin yük altın. O zaman sayı değil de yük olarak ölçü birimiydi. Yani deve yükü ölçü alınırdı. Bak düşünün ki bin yük bin yük altın bin yük gümüş bin yük ipek kumaş bin tane at bin tane de beyaz kadın cariye köle bunlar verilecek harp tazmeti olarak tabi Roma imparatoru Heraklis bunları hepsini kabul etti hatta İran hükümdarı Hüsrev o kadar hıncı varmış ki hırsını alamadı. Bir de şöyle bir şart koştu. Roma İmparatoru dedi İran'a gelecek. Medayin başlı yerler oraya gelecek. Bizim taptığımız ateşe o da secd edecekti de. Bu şartı koştu. Bu şart hafif edildi. Yere getirilmedi. Fakat tabi Roma devleti bu harp tazminatını verdi ama hazinesi tam takır oldu. Halkından ağır vergiler aldı. Ancak bu şekilde bunları karşılayabildi. Ama Mısır, Suriye, Ürdü, Anadolu'nun çok yerleri elinden çıktı. Ayrıca Roma devletinde merkezi otoritesi tamamen sarsıldı, yıkıldı. Etraftaki tekfurlar yani valiler, beyler de, onlar artık merkeze bağlına kestiler, bağımsız oldular. Bu durumda artık roman işi bitmişti. Dünyada süper güç iken, küçücük bir devlet haline geldi, hazinesi tam takır oldu, halkın muazzam fakirleşti, ağır belgelerle ezildiler, artık bunların doğrulması imkanı yoktu. Bu durumda. İşte hal böyleyken tabii bu haber Mekke'ye ulaştı. Henüz Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke döneminde idi bu olay. Mekke müşrikleri işte buna sevindiler. Az evvelde az ettiğim gibi yani İran onlara göre ateşperesti yani putperestti, müşrikti Allah'a şık kuşuyorlardı yine onlara göre Bizans ehli kitaptı e, Müslümanlar ehli kitap onları bir kefeye yani koydular günümüzde bazıların yaptığı gibi ve bunu sevindiler bunun üzerine işte Allah Teala ayet-i kerimeyi gönderdi Mevla'nın buyurdu ayet-i kerimesinde işte Roma devleti evet yenildi, mağlub oldu. Fii ednel erldi Arabistan'a en yakın bir yerde ve hüm o Romalılar min bade galebihim bu Allah tarafı da buyurdu. İşte bu Roma devleti bu mağlubiyetten sonra libun buradaki sin yakın işin kullanılır onlara yakında tekrar galip gelecekler yani yakında tekrar bir savaş olacak ve bu savaşta Roma üstün gelecek savaş kazanacak Mevlam buyurdu ne kadar bir zamanda acaba bunu da Mevlam buyurdu fi bilu ile bir sininde sinin senenin çoğulu bir da küsur anlamına geliyor Türkçe'mizde olduğu gibi üç yıla dokuz anlamına geliyor yani dokuz yıla aşmayacak bir zaman içerisinde Roma er ile arasında tekrar savaş olacak ve bu savaşı Roma kazanacak peki bu nedir şimdi tabi bu Allah Teala'nın buyurduğu hüküm aşa yerine gelmese. Yani o günkü askeri otoriterin görüşüne göre artık Roma belli doğrultamaz. Topuk elinden alındı. Vergi gelirleri çok kısıtlandı. Halk gayet fakirleşti. Küçücük bir İstanbul çevresini alacaksı kalabildi ki İran dünyanın tek süper gücü oldu. Bugün Amerika gibi. O gün Roma'nın tekrar doğrulup da İran'la savaşla kalkınması bile hayret edilmezdi. Ama Allah tarafı da buyurdu fi bi̇d Yani 900'a kadar bir zamanda yeniden Roma ile İran savaşacaklar ve o savaşı Roma ordusu kazanacak. Lillahi'l emrü min kablu ve min ba'du. Bundan evvelde, bundan sonra da yani her zaman emir Allah'ın hükmüdür. Allah'a aittir. Yani bütün işlerin cereyanı deprem olsun, yağış olsun, sel olsun, başka bir doğal afet olsun, bakınız savaşların belli ne zaman ne zaman olacağı Allahu Teala'nın takdiri ile aşağı yani bir kişi bir affederim bir çılgının biri ee, bir devletin başına geçecek de efendim, insan ölecek bu bunlar başvur değil ama Allah'ın tadiliyle bunlar burada bir Allah'a kayıt koyuyor bu burada ve yevme izin o günü yani dokuz sene kadar bir zamanda Roma ile İran Tekrar savaşacaklar. O savaşta İran üstün gelecek. Toprakını geri alacak. Tekrar güç olacak. Aynı gün yefrahül mü'minune Aynı gün müminler sevinecekler. Aynı gün. Yani savaştan kazandığı gün mü'minler de sevinecekler. Kim mü'minler? Tabii Müslümanlar. Neden bundan sevinecekler? Bin Allah'ın yardımı ile yani o gün müminlerde bir zafer kazanacaklar Allah'ın yardımı müminlere Müslümanlara gelecek onlar da ona sevinecekler yani haş yoksa Müslüman da bin tabi sevemeyecekler sevmeyecekler tabii. Yanı suru men yisha. Allah tabrak ve buyuruyor, buyuruyor. Yen suru Allah yardım eder. Kime ben yeşad dile di Allah yardım eder. Ve Hüvel Azizül Rahim Allah cireşana azizdir, izdet, güç kuvvet sahibidir. Kimse Allah tabrayı haş aç bırakamaz. Allah tabrak Rahimdir de Ramaz sahibidir de. Demek ki savaşların çıkmasında da hikmetler var. Haşa Allah-u Teala'nın iadesi dışında olmuyor bunlarda. Bazen Rabbim bir dinsize bir dinsize ezdirir. Bazen Rabbim Müslümanlara da Allah'a böyle musibet veriyor bazen. Mesela şöyle diyebiliriz. Bazı adil hükümdarlar Adil devlet adamları, üst tabakalar ne yaparlar? Bunlar adildir. Ama bunlar suçlu cazımlar. Bir suçlu var. Ben adilim diye eğer suçlu cezasız bırakırsa bu tabi zulüm olur. Ne demek suçlu? Ya devlete karşı ya da bir diğer insana karşı bir suç işlemiştir. Demek ki bir adil hükümdar adil devlet adamı eğer ben adilim diye geri çekirse eğer suçluya gereken cezayı vermezse o zaman bu adalet değil zulüm olur. Peki ne abi adil hükümdarlar? İşte adil hükümdarlar böyle zalim gardiyan eliyle bazen eliyle suçluyu cezadanlarla. İşte Bazen Müslümanlar da yani yalnız Müslümanım değil mi? Yeterli değil. Mesela günümüzde Hristiyanı Hristiyan Hristiyanız diyorlar. Hatta günümüzde Hristiyanlık Batı'da öyle bir duruma geldi ki artık onların devletlerin temel prensibi Hristiyanlık oldu. Hristiyanlara görme insan yanı saymıyorlar. Her şey Hristiyanı üzerine yapmışlar. Halbuki zavallıların Hristiyanız diyorlar ama Hristiyan neyilleri var aslında? Hristiyan ismin başka neye var Hristiyanların? Başka ne ismi ney var Hristiyanların? Bu ayet-i kerime savaş durumu Mekke'ye ulaşınca Mekke müşteri Fakat ayet-i kerimeye gelince Hazzu Bekir hemen Beytolan yanına gitti. Kabe çevresinde otururdu müşrikler. Yanlarına gitti. Dedi ki onlara müşriklere siz İran'ın zaferine fazla sevinmeyiniz. allah Teala peygamberimize ayet-i kerimeye İndirdi, inzar buyurdu. Yakında yine bir savaş olacak. Bu savaşta Roma kazanacak. Bunun üzerine müşriklerden hem de çok az İslam düşmanı olan Übey bin Halef denen müşrik kafir. Çok peygamber düşmandı. Özellikle peygamber düşmandı. Hatta bu Übey denen bu müşrik kafir Peygamber görünce Mekkemi Kereme'de şöyle dermiş. Ya Muhammed diyor Peygamber diyor O kafir. Ben bir at besliyorum. Atın üzerine binip seni öldüreceğim diyormuş peygamberimize. Peygamberimiz ona şöyle cevap vermiş, Ya Übey, sen beni öldürmeyeceksin ama sen o atın üzerindeyken ben seni vurup öldüreceğim. İnşallah. Peygamber diyormuş yine sene böyle. Bu çok çok mekke yeme yeme tekrarlanmış. Yani Übey denen kafir peygamberi e her görüşe ödermiş. Ya Muhammed özür olarak bir ad besliyorum. Onun üzerinde seni öldüreceğim. Peygamberimiz de hayır Übey. Hayır demiş. Pey i̇nşallah peygamber de, inşallah dermiş. Sen atın üzerindeyken ben seni vurup öldüreyim dermiş. Tabi e, bir peygamber için bunlar tabi olan şeyler. Yani ilerisini görmek, biraz gayb perden yırtılması peygamber için olan şey diyor, Onlar tabi. İşte bu übey denen kafir Ebu Bekir dedi ki Ya Ebabekir. madem ki sen dedi. Muhammed'e gelen gelir iddia ettiğin ayet dediğin Allah keram dediğin o söze inanıyorsan yani olmaz demiştikler bunu artık Roma bitti tekrar toparlanamaz diyorlar madem dedi sen de peygamber e ayetlere inanıyorsan dedi geldi, dedi yapalım yani bahse girişlerin dedi tabi Mekke döneminde henüz daha kumar yasaklanmadığı için haram değildi. Bu üzerine bahse girişildi. Şöyle bir ortaya bahs atıldı. Şimdi tabi buradaki bid'a kelimesi üçten dokuza. Hazreti Bey, hazretleri bunu üç olarak algılamış kendi görüşüne göre, iştadına göre şöyle diyor. 3 yıla kadar 3 yıla kadar 3 yıl içerisinde Roma İran'a galip gelirse, üstün gelirse İbederenk buna 10 deve verecek. Eğer 3 yıl içerisinde böyle bir şey gerçekleşmezse Hazreti Ali 10 deve verecek. Kefiller tutuldu, sözleşme yapıldı orada. Hazreti Ali Peygamber'e geldi. Durumu anlatı peygamberimize. Peygamber gülümseri peygamber. Tabi buradaki bir daha biraz şifreli. Mevlam bunu bildirdi. Üstü kafan mevlamı bildirdi. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de öyle ayetler, öyle kelimeler var ki ancak onların gerçek anlamı peygamberimize mahsustur. Onları sahabe bil anlayamazlar. Peygamberimiz dedi ki, Yahu Bekir, buradaki daha 9'a kadardır, yani 9 demektir. De, Sen tekrar dön, übeğe git, bu müddeti uzat, yani 3-9'a çıkarın ve devende sayısını arttırın. Yahu Bekir e tekrar döndü, geldi, übeğe baktı, Azubekir gelirken, übeğe gidenen kafir güldü, ne o Bekir? Yoksa pişman mı oldun? Yani korktun mu? Haşa Kur'an ayete güvenemedim mi gibi anlamında. Diyor ki belki hayır yö, belki pişman değilim. Ama bu on deve az geldi bana dedi. Böyle büyük bir davada iddiada on deve az geldi bana. Peki ne yapalım? Buradaki zaman birimini üç yıldan dokuz yıla çıkaralım. Deve sayıdan yüze çıkaralım. Peki hemen o kabul etti o da. Yani tabi onların o andaki görüşüne göre kesin olarak Roma toparlanamaz. İran'la savaşlamaz onlara gel. Dirik üstün gelmesi. Bu yüzden orada kalabalıkta tekrar bu mesele güzel bir sözleşmeye bağlandı. Kefiller bu işte iki tarafta kefillerini getirirler. Yıl dokuz seneşi olacak. Yüzde olacak. Peki sonra olduğum bu konu evet oldu Hudeybiye anlaşmasının yapıldığı gün Hudeybiye anlaşmasının yapıldığı günü işte o gün Roma ile İran tekrar savaştılar işi bitti denen İran Roma tekrar toparlandı İran'a saldırdı Anadolu'yu baştan başa Mısır, Suriye, Ürdün, Filistin tabakın aldı hatta İran'ın başına kadar yürüdü. İşte bu olduğu günü Hudibiyye'de Müslümanlar anlaşım yapmışlardı. Müslümanlar da zafer olmuştu orada Hudibiyye'de. Olmuştu. Peki sonra bu yüz deve meselesi ne oldu? Übey bir halif denen kafir Uğud'da öldü kendisi. Yani bu müzeyi göremedi. Şimdi burada biraz durmamız gerekiyor. Gerçekten, gerçekten Kuran-ı Kerim bir mucize bakınız. Bir mucize. Mesela tabi yine Kuran-ı Kerim'de e, kıyamet bildiriliyor. Ya yani kıyamette şu olacak, bu olacak bildiriliyor. Bunlar bildiriliyor. Ne var ki o gün insanlarına göre bunlar bir hayal gibiydi. Aradan gerçek binler yıl aradan geçecek de. ondan sonra işte doğuda yere batacak, şu olacak, bu olacak, denizler taşıacak, hava aşırı ısınacak, gök yarılacak, şu bu olacak. Onlara göre bir, onlara göre bunlar bir masal gibi geldi onlara gibi. Evet, inkar ettiler bunları da. Tanımadı inan, inan tanımadılar. Ama bunların ispatı onlar için zordu. Bakalım bu konuya gelince bakınız zaman kısa. Dokuz yılda olacak. Yani iki dünyanın süper gücü savaşacaklar. Yani Allah aşkına bunu, bunu kim bilir? Bunu kim tahmin edebilir? Böyle, böyle tahmin olamaz ki bu. Zamanı belirli. İki dev güç tekrar savaşacaklar. Dokuz yılda kadar. Ve bu da Roma savaşı kazanacak. Böyle bir dava ortaya oldu her haşa yani Koni Kerim haş Allah kelamı olmasaydı tabii bu işte e, kesin orada ortaya çıkmazdı. O zaman tabii peygamber yalançı merden çıkmış olardı. İşte zaman ne oldu bakınız? 10 Mekke müşrikleri de sahabeler de Müslümanlar da buna şahit oldular. Koni Kerim'in haber verdiği şekilde haber verdiği zamanda bu savaş oldu. Roma kazandı. Aynı günde, aynı günde Müslümanlar da Hudeybiye'de anlaşmayla barış anlaşmasıyla sevmiş oldular. Şimdi bu Übey bin Halep denen müşrik Uhud Savaşı'na katıldı. Savaşın en kritik bir anında özel besli atın üzerine binmiş, eline kılıcını almış, peygamberi e saldırdı. Ama hızlı atını sürdü ve şöyle bağırdı. Ya ben ya Muhammed dedi. Yani ya beni öldürecek ya beni öldüreceğim. Peygamberi e saldırdı. E, peygamberi e tabi sahabeler, peygamberi sahabeler var. Onlar müdahale kalkışırlar, Peygamber'i bırakın durum. Onu bana bırakıp Peygamber'i verirdi. Bırakın aman dedi. Übey biraz yaklaşınca Peygamber'in elinde bir harbe vardı. Yani süngöye benzer, ucu keskin, hanselik bir şey. Peygamber'imiz bunu Übey'in üzerine attı. Attı. Übey o atın üzerinde. Atın üzerine bakın. Atın üzerinde. Peygamber'imiz eldeki harbeyi Übey'in üzerine attı. Übey vuruldu. Ama batmadı fazla. Hafif bir yaraladı, yaraladı. Ama Übey altından yere düştü. Yere düşerken de bugün kemiği kırıldı kendisinin. Kafa öze düştü. bugün kemiği kırıldı. Çok canı yandı. Neyse kalktı. Hemen korktu. İçine i̇şte muazzam kork geldi. Kaçtı başlı bağırmaya. Ebu Süfyan'a. Başkomutan kendilerinin. Beni Muhammed öldürecek. Beni öldürdü. Hüseyin e baktı. Ya iyi be korkma be. Fazla bir yaran yok. Yok ama o bana demiştim Mekke'de. Ben size öldüreceğim atı üzerine demiştim Bak onun çıktı. Değil. Sonra o müşrik orusu Uğud'dan Mekke giderken yolda öldü kendisi. Geberdi kendisi ama çok feci öldü. Yani abunun kültü gibi amir bağırmış böyle. Bağıra bağır. bağır, bağır öyle acımış muazzam önce ölmüş. Şimdi tabi Roma savaşta kazandığı bir bahis vardı Ebubekir'le aralarında yüzdeve ama kefirler tabi vardı. Şimdi ne oldu? Hübey o kafir daha önce Uğud'a aldığı yereyle öldüğü için bu defa onun varislerinden yüzdeve alındı. Kefile tarafından Hazübekir'e verildi bunlar. Verildi ama o zaman da içki, kumar yasaklarına daha önce gelmişti, kumar yasaklanmıştı. Hazreti Bekir Peygamber geldi, Ya Resulallah, meseleyi biliyorsun, yüzdeve bir bahsimiz vardı, yüzdeveyi bana göndermişler. Ne yapayım ben bunları? Peygamber buyurdu, onu fakirlere tasadduk et, fakir, yani aşırı fakirlere. Çok aşırı fakirler vardı. Demek ki onu peygamemiz cihada ver demedi böyle. Hele olmadığı için olmadığı için peygamem buyurdu yani müşrikler ona geri verme gelen müşriklere. Onu gene henüz daha geri verme. Çünkü o anda henüz daha Mekke feth olmamıştı. Henüz yine Mekke'de müşrikler vardı. Onu onlara geri verme ama parayı yeme. Cihada da verilmez. O parayı çok aşırı fakir tasaduk et buyurdu işte şimdi bu olay biraz da fıkıh mesleği bağlantılı oluyor bu olay biraz okuna gireyim inşallah şimdi darül harpte yani tamamen kafiyelerin yaşadığı kahvızın hakim olduğu bir yerde e, gerek faiz ile gerekse kumar ile bir harbiden yani İslam düşmanından anlayabilir mi? Haz-i i̇mam bir rivayette bunu haz İmam'ın bir delil olarak haz aldığını kabul ederek böyle bir iştahta bulunmuş. Bulunmuş ama fakat İmam-ı Azam'ın kendi talebeleri de ve üç Mesih İmamları da bütün müşehitlerde ne diyorlar? Bu diyorlar kumarı yasaklamadan önce olay bu. Kumarsadan sonra bu haram oldu. Demek ki üç mezhebin de görüşüne göre ve imamen dediğimiz imamdan görüşüne göre de demek ki dar harfde de da olsa düşmandan faiza para alınmaz kumar para alınmaz gene. Şimdi biraz da inşallah bu ayet-i kerimede Roma, yani ehli kitap olarak bunu algıladıkları için Mekke müşrikleri. biz o konu inşallah nasıl temas edelim, şansı bozuya inşallah o günkü İran devleti yani Sasani devleti ateşe tapınan ateş perest yani putperestti idi. İranlıların mabetleri vardı. Nasıl kilise, havralar varsa İranlıların da böyle tapınakları, mabetleri vardı. Bunu ortasında ateş yanardı sürekli. Ateş yanardı. İranlılar o günkü İranlılar ama yerlerde ateş etrafında Ateşi taaf ederlerdi. Eğlerdi. Secde ederlerdi. Dua ederlerdi. Yani ateşi bir nevi ilahlaştırmışlar. Tabi gülünş ama ama gerçektir sevgili kardeşlerim. Gerçekten gülünş böyle. O ateşin malzemesi odunu kendileri getiriyorlar elleriyle. Ormana gidiyorlar. Güya en düz odunları kesip getiriyorlar. Sıstana taşıyorlar, katırla taşıyorlar, develi ata taşıyorlar. O odunu kendileri kesip getiriyorlar. Ateş yakılan mahalde odunları ellerine yerleştiriyorlar, tutuşturuyorlar, yakıyorlar. Ondan sonra da bakın haşa ateşi bire iralaştırıyorlar ateşi. Ona bir ulu bir ilalık şeyini veriyorlar onun karşısında eğiliyorlar, yollar, secdeye kapıyorlar, yağlı atışı yalırıyorlar. Tam böyle bir saçmalık ama ne yazık ki tabii öyleydi, oluyordu. Tabii günümüzde başlı putar tapanlar yine var. Taşa tapanlar yine var. Her zaman tabii vardır bu. Şimdi bir de o günkü Roma'ya bakalım. O günkü Roma, Doğu Roma, yani Bizans İmparatorluğu Hıristiyan ideya Yani devletin temelkesi Hıristiyanlıktı. O yünkü romanın. Evet, Romalılar elinde İncil'ler diye kitapları vardı sevgili kardeşim. Vardı. Ama gerçek İncil değildi. Değildi. Hz. İsa Aleyhisselam zamanında çok az kişi Has İsa inandılar. İsa Aleyhisselam Yahudiler'dendir kendisi. Yani Yahudi kabilesindendir. Ben İsa Aleyhisselam kendisi Yahudi ırkından İsa Aleyhisselam. Ve onu allah Teala aslında Yahudilere peygamber gönderdi Allah-u Teala tabi Yahudiler babasız doğduğu için ona daha doğuşundan düşman kesildiler öldürmeye çok gayet ettiler anneciği Hazreti Meryem Hatun alıp oğlunu İsa'yı Mısır'a falan kaçtı çok zahmet her çekti otlu yaşına gelince Hazreti İsa'ya peygamberlik verildi Yahudileri Filistin'de Yahudileri Elindeki İncile Allah'ın kene verdiği o şirata diye davet etti onları. Fakat çok az sayıda insan, çok az insan iman ki, bunların en meşhurları Havar Yun denilen 12 kişi. Bunlara biri son ihanet etti, hatta on birindi bunlar. Hz. Aleyhisselam tabi inanıyoruz, iman ediyoruz. Allah'ın hak peygamberidir kendisi. Ancak 3 sene peygamberliğini sürdürebildi. Kendini öldürmeye kalkınca yahudaya basınca Allah ta'ya kendisini göğe kaldırdı, dir olarak kaldırdı. Hazri İsa ihbar eden o havarın biri Hazri İsa'nın şeklini söküldü Allah tarafından onu asla yahud eder. İşkinci asla kendisini kuru bu şekilde. Tabi sonra bu havariler dağıldılar. Birazsa da Anadolu'ya, Antakya, Suriye, Mısır derken Roma'da yetiştiren doğru bunlar yayıldılar, havariler. Fakat bugünkü Roma devleti henüz daha Doğu Batı Roma birdi. İkiye bölünmemişti. Bugünkü Roma devleti Eflatun'un Sokratun etkisinden kalmışlar putperest ahlak sıfırda kendilerinde öyle bir pis bir milletmiş onlar yapıları bunlar havarilerine karşı çok karşı geldiler ve havariler çok gidi çalıştılar o dönemde incir bir yere yazılmamıştı havarilerin her biri dağıdılar bir ne bağlantı kesildi. Her bir İncil'den, ezbeden ne biliyorsa tamamını bilmiyor. Hem İncil'den, ezveden bildiği yerleri onun yorumunu, azı hayatın örnekler, hadisi hayat örnekler verdiler. Tabii kendi görüşleri, kendi tavsiyeleri bunlar karıştı. Ama ağızdan dilden diye çok gizli gizli çalışmaklarıyla Tabi bunu dinlere başlarına aktarırlar. Sonra, sonra gelenlere bunları duyduklarını yazıya, kağıda bunları yazmaya başladılar. Ama belli kaynaktan değil. Kaynaktan değil. Nasıl ki bazı halk masalları, hikayeleri vardır. Bunların çoğu genelde e, kitapta yazılmamıştır. Halk arasında yazılmamıştır. E, dilden dile söylenen işte annesinden dinlemiş tabi günümüzde pek bunlar kalmadı televizyon her eve girdiği için bunlar artık biraz körlendi bu konular ama daha önceleri çok vardı bunlar her evdeki yaşlılar onların daha duyuklarını hikayeleri nasıl anlatırlardı tabi ondan dinleyen buna böyle dille duyarak ama tabi ne oluyor her dinleyen tam anlayamıyor. Biraz eksik anlayamıyor biraz. Aktarırken biraz eksik aktarıyor. Öbürü o da biraz eksik aktarıyor. Yanlış oluyor, karıştırıyor, kelime oyunlar oluyor, şununla oluyor. Aslında çıkıyor. Ne yazık ki İncil de bu hale geldi. Tabii arkadan başka peygamber geleceği için İncil Allah'ın korunmasına değil arkadan başka peygamber aktabileceği için. Sonra Konstantin denen hatta büyük Konstantinikler Romalıların işte o Hristiyanlığı benimsedi. Onu benimsedi aklınca. Benimsedi ama gibi bir kargaşa yaşını vardı. Bir kargaşa var. Her yerde başka İncil var. Her papaz başka İncil okuyor. Başka başka, karma karşı, kargaşa bir şey. Yani kim, nasıl evacını bilemiyorlar. Bir kargaşa var. Tuttu bu Konstantin emir verdi. O günün önünü belli başlı tanınan papazlarının topladı İzdik'te, İzdik, Bursa'nın İzdik'te toplu onları. Miladi 325 yılında yani hasr İsa'nın göğe kaldırışından 292 yıl sonra 3 asır. üç asır Hristiyanlık ama tamamen artık bir efsaneye döndü. Kargaşa oldu. Öne gelen duyduğunu, gördüğünü, bildiğini kendi görüşlerine de katarak İncil yazmışlar. Badiye Konstantin yüzlerce İncil adından kitaplar topluluyor işte papazları izlikte yüzlerce papaz ama büyük bir toplum oldu. Hatta bin diyen bile var ama yani en şey var 300 küsür papaz topluyor izlikte. Onlar emir veriyor. Bu inclerin içinden birini yani diğer inclerin bunu çıkarın seçin bakalım. Toplumlu papazlar. Ama değişik gönder gelenler birbirinin dilini bilmeyenler. Her biri papaz olmuş ama nasıl papaz olmuş? ise görmemiş. Harun da görmemiş. İncil diye o yörede eline hangi kitap geçmişse onları okuyup papaz olmuş. Aşağı yukarı papazların sayısını yakında karmaşık İncil'ler de var. Bunun için hak seçilme nasıl seçilecekler? Peki, gerçi nasıl bilecekler? Peygamber aralarında, peygamber Cebrail sen gelir, vahiy gelir. Öyle bilir. Böyle. E, peygamber olmayınca papaz olsun, hoca olsun dinimizde, alim olsun. Tabi vahiy gelmeyince, herkes bir normal bir insandır. Peki, ne yaptı papazlar şimdi? Paplanlar tabi. Hatta çabuk dilini bilmiyorlar. Tabi, herkes ne yapıyor? Herkes Hangi İncil'i okuyup daha önce benimsemişse, tabi hak bunu diyor herkes böyle. Şimdi gerçekten böyle oluyor gerçekten. Bir insan bir haberi, olayı bir an dinlesin. kişi ona inansın. Sonra başkaları o olayı bize başka şey anlatılansa, onu biz kolay kabul edemiyoruz. Hayır böyle deriz. İddiar ederiz. işi biliyormuş gibi. Şimdi papazanın her biri, hayır bu benimki hak, benimki doğru, benimki doğru, benimki doğru derken sonra Konstantin'in daha gözünde olan papazların ağırlığa verdiği dört İncil seçildi. Dört İncil ama tek üzerinde alışamıyorlar yine. Dört İncil, işte Meta'ya göre dört İncil seçildi. Nasıl seçildi ama ittifakla mı? salt çoğunlukla, yani yaradan az bir fazlasının parmağıyla, kabulüyle, bu dördü, bunları hak olarak kabul dediler Yani bir nevi e, tombala çeker gibi torbadan çeker gibi, hiçbir genç şey yasıtmayan, hiçbir kanıtan dayanmayan, hayale de sığmayan bir olay oldu. Ne yaptı bunlar? En sonunda yaradan az bir çoğunluklar, Hadi bu dört tanesi hakinci olsun bunlar dediler kendilerine. Yaradan az çoğunluk. Peki diğer kısım ne oldu? Onlara karşı çıktılar. Hayır bunlar hakinci değil bunlar dediler. Kabul edenler Şimdi sevgili kardeşlerim günümüzde biz Müslümanlar Hristiyanlara hemizdeki İncililer, gerçek İncil değil deyince, efendim itiradırsınız diyorlar bize. Ama bakın, gerçek ortada. Yani tarihi gerçek, kanıt. Bunu kenebiliyorlar biliyorlar. Onların kendi papazlar kurul toplantısında, orada bulunan, kurulda bulunan papazların yaradan azı bunu kabul etmedi. Yani yüzlerce papaz, diye papaz o günü dört İnciliye inçili, İncil'de kabullenmedi. Bunlar İncil değil eller Değil dediler. Kim diyor bunu papazlar. Hem de yüzlerce papaz kabul etmiyorlar. Kurulda olanlar. Tabii de kurulun dışında papazlar da var. Onlar hiçbirini kabul etmediler. Kabul etmediler. Dört İnciliye hayır bunlar gerçek değil dediler. Bak kendileri bedeller. Peki sonra ne oldu? Tabi baktı ki o koca Konstantin bir şuradan çıktı. Yani bir itiraf iş kötü oldu. Tekrar kurul topladı. Miladi 364'te Leodice kasabada topladı. Diyen toplanan şeyler ne yaptı bu defa? Başka İncil'leri almadılar da bu dört İncil'i açtılar. Bu işten bazı bölüm çıkardılar. Bu derler bunu çıkaralım. İşte filan şeyi buraya koyalım. Bunu buradan çıkaralım. Bunu koyalım. Yani kendi ondakilerin görüştüğüne göre, isteklerine göre onların yaşam biçimine göre böyle yapıldı. İş bitti mi? Yine bitmedi ama. Yine Hristiyan aleminde, yine çalgını devam ediyor. Yine kabul görmüyor bu inciller ama işte. hak değil diyorlar. Bu da bana tekrar 387 Miladi. Bu defa da Kartaca'da yine kurul toplandı. Yine dört İncil'den eksi artı. Bunu çıkaralım buradan. Buraya şunu koyalım. Bunu çıkar, bunu koyalım. Sırf kendi oyuncakları aldı. Şöyle yapalım, böyle yapalım. Yaptılar. Gene olmadı. İstanbul'da kadar e tekrar tekrar to toplandığı kurulları. her toplanışında eksi artı çıkar kaççı çeker kıkak derken tabi artık İncil'in isminden başka bir şey kalmadı. E tabi bugünkü hırsı alemi ne yapıyor? Zavallılar. Zavallılar. Hristiyanlığın sır isminde katı radikal bir Hristiyanlık. Yani devlet politikalarına girmiş bakınız. Türkiye Hristiyan olmuş Avrupa almıyorlar, Avrupa'yı almıyorlar. Hristiyan değilseniz onlar. Mübarek insanlar, laval insanlar. Allah'ıdır insanlar da inşallah. Laval insanlar Hristiyanlığın neyi var ki bakınız. Biraz tarihi araştıran bakınız kendi tarihleri. Bunlar konular bunlar bunlar. Kanıtlandı bunlar. bunlar. Peki, bugünkü İncil'de ne var? Ne var İncil'de? Asıl okumuş olduğum Kuran-ı Kerim'de, Rum Suresinin baş ayet-i bakınız, allah Teala melam ayet indirdi, ortaya bir kesin dava atıldı, bir mucize atıldı. Dokuz sene içerisinde Roma tekrar toplanacak, güçlenecek, eski gücünden daha fazlığına kavuşacak, Yine İran'la savaşacaklar, savaşlık kazanacak. Eğer 9 yıl içerisinde bu olmayıp da 10. yılda olsaydı bile yine Kur'an mucizesi olmaz zaman bu. O zaman peygamber yalancı oldu. Haşap Reisam. Ama bakın Allah bir dava attı buraya böyle. Peygamberimiz orta ağlını kovdu. Ben peygambersem bu Allah kelamıdır. Olacak buyurdu ve oldu işte. Oldu işte. Peki ne var İncil'de buna karşı? İncil'de bir nevi siyer. Yani bir tarih kitabı İncil sanki. Hazretlerinin hayatın örnekleri, işte ölümü, şunları, bunları, havalelerin seyahatleri, yürüyüşü, şunları, bunları. Ama bunlar da hiçbir belgeye dayanmaya, kanıtın dayanmayan sırf ağızdan duyma Efsaneler. Peki bu konuya niye acaba bu kadar giriyoruz sevgili kardeşlerim? İki meselem dolayı bu konuya girme zorunlu kendime görüyorum. Daha doğrusu Allah katan kendimi sorumlu görüyor konuya girmeyi. Birincisi misyoner faaliyetleri. Zavallı Hristiyan dünyası. Hak'tan uzak uzak İncil'den sıyrılmış, Hazreti İsa'yı artık peygambe çıkarmış, ilahlaştırılmış, yani putperest olmuş Hristiyan dünyası. Ne yapıyorlar? Geniz servetleriyle kurdukları, Müslüman teşkilatları ile İslam dünyasında İncil dağıtarak, içine dolar para koyarak Müslümanları aşılamaya çalışıyorlar. Karola çalışıyorlar. İslam dünyasında çalışıyorlar. Tabi bu arada çok muazzam, geniş imkanları da var çok. Okulları da var. Yardım kuruluşları da var. Bunlara bir engel diyor bunları öne duracak. Bunlar kendini durduramıyor. bir kanunu tanımıyor. Engel olamıyor bunlara. Öyle çalışıyor bunlar. Bu yetmiyormuş gibi Türkiye'mizdeki bazı ...Müslümanlar da... ...Hristiyanlığın sanki... ...avukatlığını yapar gibi... Diyor, ...Hristiyan da haktır da... ...o da dindir de... ...bu da dindir de artık... onların savunmak. Yani Allah aşkına... ...bunu yapmama gerekiyor. Yani bir grup taassubuyla oluyor bunlar ama. Grup taassubuyla. Grubun lideri... ...bir ortaya bir şey atmış... O gruba olan kişiler, mübarek insanlar, öldüğümüz zaman, kabile gördüğümüz zaman bize ne diyecekler? Soracaklar. Rabbin kim? Peygamberin kim? Dini ne? Bize kabirde e grup sorulmayacağız, sevgili kardeşlerim. Bunun için grup ile ayetleri saptırmaya çalışın. Allah Allah'la seni saptırmayalım. Hristiyanlığı normal bir halkın olarak görmeyelim. Haldin değildir. Allah'ın din İslam dinidir. Hag din budur. Evet onlar adına din olabilir. Budistler adına din ver, adı verebilirler. Hatta Mekke müşrikleri bile kendilerine din adı veriyorlardı. Ne diyorlardı? Peygamberimiz ortaya çıkınca Muhammed babaların dinini terk etti diyorlardı. Onu din diyorlardı. Bu iş Mevlam buyurdu. İsebillah. Le'kum dini kum veliyedin. Sizin din deyiniz, sizin olsun. Adam din deyiniz, deyiniz, fark etmez. O sizin olsun, benim gerçek İslam benim olsun. anlamına geliyor. İşte sevgili kardeşlerim, bir de şu konuya temas edeyim. Şimdi bazıları şöyle yapıyorlar, bu Hristiyanlarla diyalog meselesine yani Hristiyanları birileri Türkiye'de sevimli hale getirmek, sempatik hale getirmek. O da bir halk din diye böyle bir ortamı oluşturmaya çalışmak nedir bu? Misyonerlerin isteğinin tam özüdür bu Yani kadına aldığı bir kararı budur böylece. Işte. Ne yazık ki günümüzde pek çok gençler de ne yapıyorlar şimdi? Işte? Madem adam o da din bu da den diyorlar ne yapalım diyorlar o dinde namaz yok ona girerim diyorlar bunu kim yapıyor kim bundan sorumlu Allah aşkına efendim işte bir grup taassubu grup taassubu bunu zoraki ki acı ayet zorlama tevhile saptırmaya çalışmak mübarek insan sen gruplarına bağlı ki Allah bağlıcağı sesler sonra senin grup liderin hata etmiş olur. Kuldur. Senin hatasına ortak olma. Sen doğruyu söyle. Mesela bakın örnek vereyim. Hanesi müşehidi İmam-ı Azam Hazretleri. ağzam, Azam. de mutlak yani. Biliyorsunuz Hazim-i Şafi'de, hazim malik de, Hanbeli'de bunlar müşheidin mutlak. Vakıf işadının usul fırına bağlı olmaksızın kendi koyduğu kural doğrultusunda tam bir şey muttakondur. Şimdi imamlardan örnek vereyim. İmam-ı Azam'ın bir şey onun en has iki talebesi çoğunu karşılar bakınız. Ebü Yusuf İmam-ı Hazretleri Hatta İmam-ı Azam'ın fukuhdaki aşağı yukarı üçte iki karşılar bakınız. Yani iştahlar farklı. Ama bunlar hocana karşı değiller bakın. Bunlar arzı değil. Yani bu imam ı Azam, i̇mam İmam-ı bunlar hocalarına imam ı Azam'a karşı değiller. Onun iştihadına, görüşüne karşılar. Neden? Daha delilleri, kanakları şey görüyorlar. Hatta birçok meselede, birçok meselede imama ı işçil değil de, ima, iki imamın işi amel ediliyor. Mesela yazdığı namazı, ikinin namazı imama göre çoğu oluyor. Mesela imamı ı şafiye, imam-ı bir bin hanbeliye, imam hazretlerine ve bizi iki imamımıza göre, imame göre batıda kırmızılık kayboldu mu, akşam vakti bitiyor, yasın vakti görüyor. İmam-ı göre ise aradan beyazlık çıkacak, o kaybolacak. 45 dakika sürecek. İkinci aynı şekilde, yani bir üçüncü meselede, yine örneği daha vereyim, bayram tekbirlerinde İmam-ı Azam'a göre sekli vakit tekbir alması vacib olur İmam-ı göre. Yani arefe günü sabah namazında bayram tekbiri başlar, Kur'an bayramında bayram birinci iki namaza getiriyor İmam göre. Sekiz vakittir. İmamey'e göre yirmi üç vakit bakınız, onunla amel ediliyor efendim. Onunla amel ediliyor. Bunun için bir kimse grubunda bulunan kimse grubun liderinin görüş uymaya mecbur değil ki bakınız. İmam-ı Azam'ın talebeleri haricinin mezhebindeler. Haricinin mezhebindeler. Onların müştekinin muhtan değiller. Müştekin fil mezhepler, mezhebine bağlı içtihat ed ede edebiliyorlar, edebiliyorlar. Ama İmam-ı Azam yüzüne karşı hocam sen böyle diyorsun ama ben şu şuna göre böyle şey yapıyorum tabii kanana dayanıyor, görüyor, böyle diyorum diyor. İmam-ı Azam'lar tabii kızmıyor bakınız. Neden? Bu dinde haklı olmak meselesiyle Bunun için Allah'sız için bu gurur taassubu yırtalım. Dine bağlım, dine. Allah'a bağlım, dinimize zarar gelmez. Yani Hristiyanları ki Hristiyan dünyası bugün İslam'ın tam düşmanlar. Haçlı seferi başlamış kimseler. Böyle kimseler bizler Hristiyanları savunacağımıza, onları sevimli, sempel hale göstereceğimize, da uğraşacağımıza, buna zaman ayıracağımıza, bunda direneceğimize, grup tavsibiyle, İslam'a çalışalım. İslam'a anlatalım. Bir Müslüman'ı daha güzel Müslüman yapmaya çalışalım. Bu şekilde Allah korusun. İslam'ın köküne kazanmayalım sevgili kardeşlerim. Şimdi, tek tekrar dönüyorum, müşahat-ı kerameye, sevgili kardeşlerim, Mevla'nın müşahat-ı keramesinde, billah, yen suru men yeşâ, bakın, dikkat ediyoruz. Yen suru men yeşâ, Allah-u Teala, Celleşah-ı Mevlamız, dili dine, Yardım eder, eder. Bir örnek vereyim sizlere Bakara Suresi ayet 249'da Talut, C'alut diye e, C'alut İslam düşmanı, din düşmanı, Kur'an tabirlemek İslam dini yok zamanlar. O günkü Musa Musa'samın zamandan sonra gelen. Davut Aysa'nın zamanı oğlum, bir Mesele bu. Calut kafir hükümdar. Talut da dindar hükümdar. Arada savaş olacak. Bir nehirden geçirecek. İmtihan olarak Peygamberler'e başlarında haber verdi. İleride bir nehirden arkasından geçeceğiz. Olsan sakın içmeyin ustadan. Ancak dayanamazlarının suyu da tabii çölden gidiyorlar. Bir avuç alı için bu zarar vermez. Fakat çoğu olan işçiler, o su içenler, şişiler, tembelleştiler, Halsiz kaldılar, geri kaldılar. Ancak illa gurfe'tin biyedi eliyle bir gurfe, bir avuç alanlar, bunlar daha zinde oldu, Susuz sulanıp bunlar geçtiler. Şimdi diyor ki bazıları. Calut çok zalim bir hükümdarmış. Askerleri güçlü, kuvvetli, zırhlı silah, silah Korktular. Şöyle buyurdular. Kemin fiyetin kayletin galabet. Fiyeten kesireten biznillah. Bak. Mevla buyuruyor. Kemin fiyetin kayletin nice az toplumlar, küçük ordular galibet, galibet üstün geldi, şiiten, zireten büyük toplumlara ne ile ama? Bir izinle, Allah'ın izniyle galip geldi. Demek ki, düşman da gözümüzden fazla büyütmemek gerekiyor. Eğer bizlerde tefalık olsa, Allah'ın korkusu olsa bizlerde, bizler, bizler İslam'ı kendimiz tam yaşasak, uygulasak, Emimizize bu İslam uygulansa Allah'ın izniyle düşmanına kadar güçlü de olsa Allah yardım ederse çünkü burada geliyor bir iznillah. Allah'ın izni dileğiyle yardım ile az kişi toplumlar çok büyük toplumlara büyük silahlara üstün gelebilirler. Vallahi mü Allah kimle beraberdir? sabit kulağı haberdi. Yani Müslümanlar İslam'ı yaşamada sabırla sabah da devamlı şarttır. Peki o savaş ne oldu sonra o savaş? Şimdi bu tabi Talut'un ordusu Calut'e karşı gelince Calut çok eriyarıymış. Güçlü, kuvvetli çok savaşlıymış ortaya çıktı, erişti dedi. O dönemde bir uşüğü vardı. Buna mübaredeniyordu. Talut da hele zayıf, küçük bir şeydi kendisi. Ona karşı çıkamadı. Bunun üzerine kim çıkar, kim çıkar derken kimse çıkamadı. Hz. Davud Aleyhisselam henüz o zamanlar çocukluk çağlarında, yeni gençlik çağına girmek üzere yani gülü ermiş. Daha yeni genç çağlarında. O henüz daha küçük diye babası bunu getirmemiş savaşa. Koyunlara bakıyormuş. Bu yüzden yani şimdi arıyorlar. Kim çıkar calutın karşısına diye. Haz Davut sordu. Koyunların çabuğunu yapıyor koyunlarına. Ne var ne arıyorsunuz? Dedik ki böyle böyle calut ortaya çıktı. Karşısından bir er istiyor dövüşmek için. Ama öyle bir er bulamıyoruz. Kim çıkar? Dedi ki çocuk. Allahü ben çıkarım dedi. Ama bu ufak genişliğinde, büyük çok iri yarı. Dedi ki senlere kız kullanabilir misin? Ben de kız kullanamaydı. Taşatırım ben. Sabanla taşatırım ben dedi. At bakam dediler. Bir hedef belirledi kendisine. O sabanın taşı koydu, şey bir çevirdi, attı gibi tam merkezine vurdu. Bu dedeler rasgele oldu. Bakın bir taş daha. Tekrar attı. Tam merkeze vurdu böyle. Üçüncü saniye merkeze vurunca peki derler. Şimdi Hazreti Davut. Daha peygamber değil tabi. daha dahil yani. Bırak koyunlarını. Al yani sabanını. Taş. Güzel bir taş içine koymuş. Geldi. Cari atı üzerinde. Yürüm yürüyarı. Yürü. Karşısına baktım. Üçüncü geliyor. Ne gelirsen sen buraya? seni savaşacağım. Mübarizeye geldim. Hani senin silahın? işte bu benim silahım. Be. Cavlud kızdı. Nasıl bana çok çıkar derken atını bir şahlandırdı. Yani tepeden kılıç vuracak. Ama Haz Davud işte sabahını bir çevirdi. Kendine tam güveni var. Sabahını bir çevirdi. Attığı gibi ta, tam anından vurdu. Düşürdü öldü. Orada. İşte bugün Filistinli kardeşlerimiz de Haz Davut Davud Aleyhisselam'ın şeyini yapıyorlar taş atmada. Yani onun yapma uğraşıyorlar allah Teala bunu buyuruyor. Sebebillah. Vekatele Davudu Câlûte. Velhamdülillah. Vekatele Davudu, davudu öldürdü, şahresi öldürdü. Velhamdülillah. Bunu buyuruyor. Şimdi inşallah bir artikel okuyacağım size inşallah. Muhammed Suresi ayet 7'de. allah Teala müminlere ne zaman yardım eder? Azze ve azze Yalnız Müslüman'ın demek yeterli değil. Efendim işte bir Müslüman Allah bize yardım etsin. Müslümanız biz. Ama İslam'ın neresindeyiz acaba? İslam'la ne kadar barışçıkız acaba İslam'da? Hangi işin İslamı uyuyor acaba? Yaşantımızda uyuyor acaba? Aile hayatımızda, çolukçulumuzda, kızlarımızda, toplumumuzda. Hakkı İslam'ız acaba? İşte Yüce Mevla buyuruyor ayet 7 Muhammed Suresinde Ya eyyühellezine amenu Ey müminler Ey iman edenler İnten surullâhe İnşaat eğer eğer sizler Allah'a yardım ederseniz tabi haşa Allah bunlar münezzehtir Allah kullandı, istemez tabi efendim. Yani kul nedir? Şimdi? Dünya nedir ki? Efendim? Güneş, güneş sistemi ne? Hatta galaksimiz ne? Allah katında. Şu muazzam evren, kainat. Bir de bunun öbür alemleri var. Metafizik var. Melekler alemleri var. O kadar muazzam bir alem. Efendim. Bu alemde bir denge, düzen var. Kurallar var. Efendim. Varlıklar var hepsini yaratan, yöneti yönlendiren Mevlam katında tabi insan nedir? Ama Allah burada şöyle buyuruyor Allah'a yardım ederseniz bu ne oluyor? kinaya deniyor buna. Yani Allah'ın dinine sahip çıkarsanız Allah'ın dinine yardım edersiniz. İşte, aman din çiğnenmesin aman din delilmesin Aman İslam'a zararı gelmesin diye. Hem kendi yaşantımızda, evimizde, çoğuncuma karşı, efendim işte ben yorgun geliyorum da, işte hanımda biraz stresi de işte, o da yorgunuyor da, da, çünkü uğraşamıyoruz. Olmaz, olmaz. Emanet, emanet. Emanet. Emanet ya. Mesela biri komşu bir yere gidecek. Çok samimiler, Gelir, komşu, ben şey gideceğim, sana çığımı emanet bırakır, bakar mısın buna? Tabi aldır, samimine bakar. Ne yapar bu kişi? Çocuk emanet ya, onu da dikkat eder. Aman bir şey olmasın emanetinde bu. ama üşümesin, aman terlemesin, ama düşmesin, dikkat eder. Halbuki gerçekte evlatların hepsi emanet. Allah ona bize veriyor, Alimi gayaptan geliyor. Toprak maddelerinden onu Rabbim yaratıyor. İslam fıtuzenler çürük doğuyor. Tertemiz. Allah biz ona veriyor. Al bakalım. Emanet ama. Emanet. Neyse allah Teala Okul Allah Allah'a dönüşünde yani mezara girişinde yer aldığı hılkatını koruması gerekiyor. İslam yeşil işte ölmesi gerekiyor. İşte bir ana baba en yüce emanet, kutsu emanet evlattır. Böyle. Dünya eşi de bir tarafa, her şey bir tarafa. Olsun, evin biraz kirli olsun, işim biraz yarım olsun, hatta biraz geçimin daha kıt, kısıtlı olsun, biraz da az yer. Ama evlat emanet, emanet. Onu Allah'a sevdirmeli peygamberi sevdirmeli, dinini sevdirmeli, ona İslam'ı yaşatmalı. Yani hepimiz evlerimiz, medya dönemindeki İslam evine benzemeler. Eve gelince selam vermeli, İslam'ı sohbetler yapmalı. Efendim şimdi ne oluyor efendim? Gözü televizyonda. Babanın da gözü orada. Annenin gözü televizyonda. çocuğun gözü televizyonda. Ne var? Arada bir ihtilaf tarama için. ayrılığı var. Ben şu kanalını etmem, bu kanalını isteyeyim. Olur mu? Olmaz tabii. İşte Allah-u Teala buyuruyor. İnten -eh. Sizler Allah'ın dinine yardım ederseniz, Allah'ın dinine sahip çıkarsanız, kendiniz yaşarsınız, uygularsanız, eviniz bir İslam yuvası olursa, Evimizde illahi kelam okunursa, dua edilirse, haram işlenmezse, tabi sonra o edin. Çevriye edin. Herkes iş arkadaşına, okul arkadaşına, akrabasına, işte yaşıtlarına, görüştüklerine, elimizden geldiği kadar İslam'ı bildirelim. İşte selam ile, kelam ile, tatlılıkla bir şey yaparken arkadaşım bak, bunu belaya mı? Mesela bir şey veriyoruz. Soylu alıyor? Uyur Bak, Soylu alma bu şeytanın sıfattır. Alsa bunu sayına bakınız. Besmele vermeli. Besmeyle almalı. Yani İslam'ın hiçbir prensibini küçük görmeyelim. Ondan ne olur demeyelim. Çünkü zerrsiz sehaplar maaşla gireceği için ayrıca İslam'ı canlı yaşatmak Özellikle günümüzde bir insan bir sünneti seni sarılsa sımsıkı bakarsın. Men temassek gibi sen ben. Men sarılsa o kimseye yüz ilse abu var şey. Bunun işte. Bunu yemede, içmede evetmiş işte bunu yemesen iyi olur bak. Neden? İşte bunda şu madde var, bunda şu bu var. İşte tavuk besmesi kesilmiş olabilir mesela. İşte bu yağda domuz ya olabilir yani tabi biraz bir şeye kanıt dayanarak ama bu böyle hayalci de olmamalı bunlar. Kanı dayanarak ne yapma gerekiyor? Her konuda. Yaşandığı, giyimde, hareketlerimizde. Mesela yeğenimiz geldi, işte kızımız geldi, torunumuz geldi. Başlarını pek güzel örtmemek. Bak kızım baksın, sen şeker misin kız Bak saçın Yazık orayı cenne yanmana yanacak. Yazık olur kazanmış tekeller. Aman kızım öp bu şekilde. Kızım bak ikinciyi kılır mı, oğlum böyle mı da işte? arkadaşlarına şeyine. Hadi başlayayım işi can beraber gidelim. İşte Allahü Tanrı buyuruyor, in siz de Allah'ın dinine yardım ederseniz ne olur? Yensurkum. Allah müstevi yardım eder, eder Eder, etti de işte bence. Biliyor Kullar ilk İslam devleti. Medine'de işe sıkışmış. Yatan Yahudeler de var, müşrikler tarafından münafıklar da başladı sıkışmış. Ama İslam'ın sıkı sıkı sarıldılar. İslam yaşadılar. Başak namazı tam kıldılar. Haramdan karşılar. Gibi bir İslam ettiler. Toplum olarak sanki bütün Medine halkı tek vücut, tek kalp, tek gönül gibi gibine karıştılar. İslam böyle yaşandı. Böyle, yaşandı böyle. Haramdan kaşıldı. İslam neyse uygulandı. E Allah tarafı burada bizlere söz değil Allah. Vici Allah veriyor. İntensurullaha Allah'ın dinine yardım ederseniz, İslam anlatırsanız, Hristiyana savunmak değil, Hristiyan, İslam'ı savunursanız, İslam'ı savunursanız yaparsanız bunu şart ama bak, şart bak. Şatirine gelmeden meşrut deniyor. Karşılığı gene gelmez. Nedir karşılığı meşrut? Yen sur hüküm. yardım eder. İşte içinde bulunumuz dünya gerçekten karmaşık bir alem. Etrafım ateş yemeği içerisinde. Efendim komşu evi yanıyor bana ne? Yok yok, yok olmaz kardeş. Olmaz. Bugün komşu yangın varsa oradan beni sıçrayabilir bak. Etahımız sarmış ateş. Böyle. Hristiyan alemi katı bir Hristiyan kalmış onun zavallılar, alkol uşur kullanan, hatta erki erkek de cins eşcerc eşcercinsini verip kanını sebep bırakan, hatta erkek edilemez cini, de papazlar kıyılmışlar, niketmişler Almanya'da, yani böyle bir Hristiyan toplumu ahlatan yoksun toplum muazzam bir İslam düşmanlığı katı inatçı aşırı bir Hristiyanlık istine bileşmişti, Buna karşı bir dilimiz sahip çıkamaz Tabi Tabii her ülkenin içinde bir uzantıları var, her ülkede. Yani Türkiye'de olsun diye Arap ülkelerinde de olsun. Çünkü açlıkları okullarla Müslüman faaliyetleriyle tabii adam yetiştirmişler. Adamları belli noktaya getirmişler. Tam her şeyi kavuştuna almışlar. Ama bunlar benim için değil. Yeter ki İslam'ı yaşayalım. İslam'la çalışalım. Önce kendimiz, evimiz, çoğu çoğumuz, eşimiz, hanımımız. varsa iki tabak yerine bir tabak yemek yeri muhtemelen. Zaman girsin, bir şurağa getirelim. Bir makarna getirelim zaman girsin ama Allah aşkentine zarar gelmesin. Çocukumuz yoldan çıkmasın Allah korkusu onlara sinsin. Sonra konuşumuz kimseler, konuşumuz aileler, gittiğimiz yerler, gittiğimiz yerler işte Allah'a Mesela hanımlarımız kitap alsınlar. tabi kafacı olmaz bunda böyle. Güzel güvenilir Kitaplar alsınlar. Okudan gittikleri yerlerde bakın. Ne olur değil mi? Hem İslam'ın tebliğü oluyor. Orada bir İslam bir hava oluyor. Bir manevi feyiz olur. Orada bir sohbet olur. Bir cihaz şahabı olur. Şey. İnsanın işlerini kursana sebep olur. olur. İşte o zaman Allah'ın yardım bizlere gelir. Yüce Mevlamız nasip etsin Lütfü Kerem ile bizlere de İslam'ı tam yaşamayı, uygulamayı, evimizde, çevremizde, her tarafı yaşamaya nasip etsin Mevlam inşallah. Yüce Mevlam aldanan de kurtulmasını nasip etsin. Ve yine Yüce Mevlam Hristiyanlara da Kuran-ı Kerim'i inceleme nasip etsin. İnşallah kuran inceleseler, inceleseler Kuran-ı Kerim'i yani Hristiyanın komplisler mi çıkar bir şeyler? O katı Hristiyanlık komplisleri yırtabilseler, Bir ön yargısız bir şeyler konakken bir inceleyebilseler ah, onları antabilsek, onu ulaşabilirsek, ulaşabilecek onlara. onlara. Emir olun İslamı bulanları çok işlerine tabi. Ama bizim çalışmamızda değil de. Onların kendi araştırmalarıyla kısa anteymiş yolla bir gün beni Medine Mihrede İslamı giren bir genç Alman vardı. İsmi Ömer ismi almış. Hacı gelmiş Medine Mihre'ye ona tanıştık orada Arapça baya öğrenmiş kendisi. Şöyle çatbat anlaşıyoruz kendisiyle ama da konuşuyoruz. O kadar çok samimi. O kadar ki samimi her şeyi araştırıyor. Resul nasıl yapmış bunu? Yani oturuşu, kalkışı, namazı, su içmesi, her şeyi Resullah tam uygulamak. Bir gün baktı Medine Mevbel'de bir direğe yasarmış şöyle çok hüzünlü görüm kenesiniz sanki muazzam bir derdi var hüzünlü mahzun ağlar şekilde öyle oturun başını eğmiyor o bu şekilde yana gittim Ömer Hayrola dedim senin bugün pek şey görmedim böyle yani bir derdin var bir haber mi var ne oldu Hayrola benim bir ağ ah ağladı sonra ağladı aşkimesin. Ne oldu Ömer? Söyle bana oldu derdin söyle. Sana yardımcı olayım ne gelirse. Ah dedi. Keşke dedi. Beş sene önce İslam'la tanışsaydım. Bu güzel din o zaman öğrenseydim de o zaman Müslüm olsaydım. Ömer üzülme. Olsun. Nasip olmuştu sana. Eğer Müslüman olsun. Elhamdülillah. Allah'ın şükürsün elhamdülillah. Tamam güzel ama dedi beslenince benim babam sağdı hayattaydı dedi o zaman benim babam da müslüman olurdu dedi ben babamla uğraştırdım dedi çabalardım onu da müslüman yapardım benim babam öldü benim babam hırsiyan olarak öldü ki töbri aleme ne olacak babamın durumu dedi onun için üzüyorum dedi ve şey bir de sitem etti bize müslümanlara siz çalışmıyorsunuz dedi bizim. Siz çalışmıyorsunuz. İslam anlatmıyorsunuz. Dünya bunu bilmiyor dedi. İslam bilmiyor dünya dedi bize. Gerçekten onun sözleri her böyle kulağımda çınlıyor. İslam'a çalışamıyor. Bu bize dina kendimize vakfedemiyoruz. Buna zaman ayıramıyoruz. Sır nefis peşindeyiz. Yeme, içme, bahşişler, şunlar, bunlar, gevezelikler, şunlar, bunlar, çay partileri. İnsan bu için yaratıldık yani. Allah'ın utanıp korkalım Mevlamız'dan. Din bize emanet. İlla Teala Fatiha.